Bismillah ve alhamdulillah. Esselat ve salam iallāhu sallāhu alaihi dersin 2. alıştırmadan sonraki 2. kısmı. Burada kaide dersin içerisinde bahsedilen kaydeden bahsetmekte. Kelime tu miftaĥin min masdari fṭha yiftahu l ala alatil fethi Ve tūsan masmā alatin. Miftahun kelimesi fetaha Yeftahun'un maslarından alınmıştır. Bunun sebebi ise Fetih, yani fetaha Yeftahun'un maslarından, Fetih aleti üzere delalet içindir. Birleştirecek okuyacak olursak, Miftahun kelimesi Fetih aleti, açma aleti üzere delalet için fetaha Yeftahun'un maslarından alınmıştır. Ve o, ismi alet Alet ismi diye isimlendirilir. <gülüyor> İsm-ül alet ismun mesuhun minel fiilil sulâsiyyi lid alâ ala ve gâli filu bi vasıtatihi. İsm-ü alet veya alet ismi kendi vasıtasıyla fiilin vuku bulduğu şeye fiilin ortaya çıktığı vuku bulduğu şeye delalet için sülâsi fiilden sigalanmış bir isimdir. Rubâi olduğu zaman değişecek bunlar kalıp değişecek çünkü. Bir vasıta tihidek işte vasıtası aracılığıyla bir eylem iş yapılacak o eylem bir şey aracılığıyla yapılacak. İşte ona ismi alet diye isim veriliyor. Lismil aleti selâfetü evzânin İsmi alet için üç vezin vardır. Üç kalıbı vardır birincisi mif alun, ikincisi mif alun, üçüncüsü mif aletun. Nahvü mif alunun örneği miftahun, mif alun örneği mübradun ve mif aletun örneği miknesetun. Miftahun anahtar, mübradun törpü, e eyleme aleti var ya, e ve miknesetun ise süpürme aleti süpürge. Miftahun Açma aleti. Ne ile açılır? İşte ona açma alet diyoruz. Bizim dilimiz anahtar diye geçmiş. Mibradun eyleme, törpüleme aleti. Törpü diyoruz biz ona. E diyoruz. Miknesetun ise süpürme aleti. Bizde de süpürge diye girmiş. Evet. Şöyle bu ikinci maddeyi toparlayacak olursak Mifalun Mif'alun veya mif'aletün mezni üzeri. Üçünlerine gelebilir. Çünkü her birisinde gelen e fiil kalıpları var. Bu kalıpla gelen her kelime o fiilin, eylemin kendisiyle yapıldığı, kendi vasıtasıyla yapıldığı alet, edevat demek. Evet. Buna da ismi alet deniyor. Alet ismi. Es-salis, <gülüyor> üçüncü kısım. Suğ minel al natiyeti esma aleti ala vezni mif'alin. Gelen fiillerden mifalun vezni üzere alet isimlerini sigala. Birinci kısımın tamamı mifalun vezni, dördüncü kısımın tamamı mifalun vezni, beşinci kısımın tamamısı mifaletun vezni üzere gelen fiiller. Feteha yeftahudan miftahun. Bakıyoruz mazide ve muzayedeki harekesine neşera yenşuruda mimşarun. Yani birincisi mazide ve müzayirde ayneliğin fethasıyla geldi. İkincisi mazide, fetah ve müzayirde ile geldi. Yani belli bir kalıbı yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Harase yahrusu mihrasun. Ve diğerleri de bu şekilde. Fetehayı eftahoyu biliyorsunuz. etti açtı. Neşara yenşuru, yardı. Biçti. Manasını Harase yahrusu Toprağa sürdü, toprağı sürmek. Özellikle çiftçilerin yaptığı iş. Altındaki zelece yezlicu sürgülemek, sürgü ile kapatmak, sürgülemek. Gase yakıyı su kıyaslamak, karşılaştırmak, kıyaslamak. Bununki ise mıqyasun şeklinde gelir. Gase ya sudan miq yasun. su kale kilo tarttı biliyorsunuz vezenen yezinu da mevzanundan mizandır mevzanundan ilah qaydesleri mizan şeklinde vezin ölçme kale kil tartma <gülüyor> Errabi suh minel efalatiyeti esma ala aleti ala vezni mifalin. Gelen fiillerden mifalun mezni üzere alet isimlerini sigala. Berede burudu, Mibradun. Uzatmadan evet. Mibradun. Halebe yahlubu. <gülüyor> mi Mihlebun. Halebe yahlubu. Süt sâma olayı var ya sâma. Saideyes adu tırmandı. Mis adun. Bu da tırmanma aleti. Yani asansör bizim dilimizde. Gabeda yakbidu tutma, yakalama, kabızalama manasına aynı kalıptan gelir. Onun aleti. Gade yekudu miqadun şekliyle gelir. Mikvedundan mikadun. Gade yakudu sürdü, kullandı manasına. Qassa yakudsu mikassun şeklinde gelir. Mikassasundan mikassun şeklinde ilan kaidesiyle mudaf bir kalıp olarak. Qassa ise kesme kırpmak demek. Makas vardı yani ya, okuma parçasına gelmişti. Hakke yehukku ise sürtmek, ovmak, ovalamak manasında. Bu da mihakun, evet. El çamis su minel efal lati aleti ala vezni mif'aletin. aletin. Gelen fiillerden mih vezni üzere. Alet isimlerini siyakala. Buna da mif alvetün ve üzerine gelecek. Kenese yeknusu süpürtü nesetün. Laika yelaku mil'agatun. Ne demekti mil'agatun? Kaşık. Laika yelaku ise yalamak. Yalamak demek. Kaşık da demek. Yarama alet olmuş oluyor. Hı -hı. Taragayetrugu ise Targun diye bunun masrarını görmüştük. Vurma sesi değil mi? Tar evet. Kapıyı vurma veya çekiçleme o manada. Çekiç, zil için değil, çekiç için kullanılır. Setarayesturu <tık> Mistaratun Evet. Satırlama yani. Satır satır yapma manasına. Asara yâsirû Asir diye biz daha önce kullanmıştık bunu. Meyve suyu sıkılmış meyve Neyse suyu. Evet. Sıkma. Suyunu sıkma aleti. Garafe yâgrifû Bir şeyi avuçla veya kepçeyle e, boşaltma. Kepçeleme, avuçlama manasına. Miğrafetün ise kepçe. Kepçeleme aleti. Dolayısıyla kepçe. Galayakli Mükleytünden ilal kaydesiyle müklatına dönüşmüş hali. Mehayimhu mimhevetünden hatuna dönüşmüş hali. Mimhatun. Meha bizim diliyizde var zaten mahvetmek. Yani silmek izini son izini kesmek anlaması. Kevayikvi de gene aynı kalıptan. Evet. Ütülüde beray yebri bu mevratun fiilin manası yontma alet ismi de yontma aleti dolayısıyla kalem tıraş diye simlendiriliyor. Safa yasfu saf oldu, saflaştı, arındı manasına arıtma aleti. İsmi alet de arıtma aleti olarak arkadaşlar. Misfatun. Ra'a yera gördü, baktı biliyorsunuz. Bunun aslı da mir-eyetünden mir ilan kalesi mir-atuna dönüşür. Yani görme aleti. Yani ayna. Rakiye-yerga ise yükseldi. mir ise mir-gayetünden mir türüme. mir bu da basamak. Yükselme aleti. ay Esmail esma-el aleti fîmâ-ti. Vezkur vezne kulli vâhidil minhâ. Gelen şeylerde Alet isimlerini tayin et, belirle ve ondan her birinin veznini zikret. Dört tane cümle var, onları okuyalım. Bunlar da zaten hep hadis olarak gelmiş. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme gale. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, ondan gelen rivayete göre Resulullah salat ve onun üzerine olsun şöyle buyurdu. El-Mü'minu mir'atul mü'mini. Revahu Ebu Davude. Ebu Davud rahimahullah rivayet ettir Hadis mü'min, mü'minin aynasıdır. Bu hadisteki ismi aleti tayin edeceğiz ve bunun veznini belirleyeceğiz. el fi hadisin, bir başka hadiste Nezele Rasulullahi sallallahu aleyhi ve selleme mirgaten min el minbere ve Ahmedu Ahmed bin Hammam rahimehullah o bu hadisi rivayet etti. Hadis şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden basamaklardan indi. Veya basamak basamak indi. Ve fi hadisin 3. üçüncü alıştırma, 3. cümle bir başka hadiste tafan nebi aleyhi Salatu ve fi hadcetil ve da Ba'irin alberin ba yestelimurruk ne bil mühceni muttefakun aleyhi hakkında ittifak edilen yani muharrem Müslim'in ittifak irvayet ettiği hadiste şöyle buyurmakta e, hadisin ravis olan Sahabe Nevi sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında Bair bir devenin üzerinde mihcen ile ruknu istilam etti. Özellikle tercüme etmedim çünkü aşağıda bir dipnot var. O dipnotu göre okuyalım. Elba'iru minel ibili. Bair deveden bir kısımdır. Yani deve cinslerinden bir tanesidir. Bir menziletil insani nasi. İnsanlardan bir insan menzilesi konumunda. Develerden bir devedir. Deve çeşitlerinden bir deve çeşitidir. يُتْلَغُ al cemeli وَنْنَاغَتِ Erkek ve dişi deveye itlak olunur, hamledilir. Yani her, her ikisini ifade eder. Erkek ve dişi deveyi ifade eden bir kelimedir. Hani insanda erkeği ve kadını ifade eden bir kelime ya, insan deyince ne erkek olduğunu anlarız, ne dişi olduğunu anlarız. Ve ayır da ten dişisine ifade ifadeler tarzı bir deve ismi. Yani bu bir devedir manası. Ama erkek ama, ama dişi. Demek Ali Sadı'nın devesi böyle genel ifade edilmiş. Erkek veya dişi bir deve değilse ise ifade edilmemiş. İstelemel Hacere'l Esvede. Hacere'l Esvede istilam etti. Ey li messihi bil yedi. Yani el ile ona temas etti. Evet, da diyebiliriz. Li messihi de diyebiliriz. Yani i̇stilam etmek zaten dokunmak demek. Dokunamayan kimsenin uzaktan işaret etmesidir. İstelemenin e, muzarisi ise yestelim şeklinde gelir. Parantez yaz üzere. Er ruknu el muradu bihi hunel hacerul esvedu. Burada rukun ile kast edilen, irade edilen şey hacerul esvedtir. Yani Kabe'nin köşe taşı olarak cennetten indirilen o taştır. Hacerul esved siyah taştır yani. El mihcenu haşabetun fi tarafiha e invijacun. Haşabe bir odun parçası, dal parçası, odun parçasıdır ki tarafiha ucunda, uç tarafında bir kıvrıklık, bir eğrilik vardır. Evet, hacene şey'e yani yahkun'un muzarisi, ile gelir. Cedebehu bil mihcen. Yani herhangi bir şeyi hacin etmek Hacin yapmak, onu mihcen ile, ucu eğri sopayla çekmek demektir. Demek ki mihcen ise, mihcen, ucu eğri, bastonumsu bir tahta parçası, dal parçası. Yani bir şeyin çekildiği, eğriyle tutulup çekildiği dal parçası. Üçüncü hadisin dipnotları bu kadar. Şimdi bu dipnotlar çerçevesinde hadisi tekrar manalandıracak olursak, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, veda haccinde, bir devenin üzerinde rukun yani hacaül esmediği mihcen ile yani ucu eğri bir çengel ile istilam etti ona dokundu. İstilam derse bu sadece elle anlaşılır. Bil mihcen deyince o zaman mihcenle temas ettir. Zaten aleyhisselatü vesselam bu 8 odur. Kendisi kalabalığa eziyet vermemek için bu şekilde yapardı. Yaklaşabilen öperek istilam eder. Ona güç getiremeyen eliyle istirham eder. Ona güç getiremeyen eline bir şey varsa kimseye zarar verecekse onunla istirham eder. Ona güç getiremiyorsa uzakta eliyle işaret eder. Bir mühcen deyince el devreden çıktı. O mihcenle istirham etti. Ona temas etti, dokundu yani. anlaştı. Işte. Evet dördüncü cümlemiz o da yine bir hadis. Müslüman rivayet ettiği. An Abdullah ibni Abbasin radiyallahu anhuma gale Abbas'ın oğlu Abdullah Allah o eksinden razı olsun şöyle rivayet etti. Dedi ki: Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kulli zinabin min es-sibai ve an kulli mihlabin min et-tayri ve vahu Bunu yani o hadisi Müslim rivayet etti. Evet hadis nedir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti. Yasakladı. Neyi? An kulludiyi nabin mines sibayi. Sibaydan her nab nab sahibini yasakladı. Ve tayırdan da tayırdan da her mikhlep sahibini yasakladı neh yetti. Tip notlar açıklayacağım için o kısmıyla bıraktım. Dipnota nota geçiyoruz. En nabu nab kulludiyi nabin dedi ya oradaki nab. Nabun kelimesi esinu. Es bir canibir rübâiyyeti. Ruba Rubâi. Dörtlü diş. Buradaki kasteden azı dişidir. Rubâi. Dörtlü dişlerin yanındaki diştir. Cem'uhu, enyabun ve nuyubun. Çoğulu ise iki tanedir. nuyub ve enyab şeklinde. Azı dişin yanında hangi diş vardır? Köpek dişi. İşte nâb kelimesi köpek dişini ifade eder. Keskin, parçalama, koparma dişi var ya onu ifade. Demek ki neymiş? Her köpek dişi sahibi hayvanını yasaklamış. etmiş Geliyoruz. Essebu. <gülüyor> Essebu diye okumuştuk. Ne yaptıktan sonra? Onun müfredi olan Essebu'u <gülüyor> kelimesi ise. Kulluma lehu nabun kel esedi ve zibi ve nemiri. Cem'uhu siba'un. Evet. Aslan gibi, eset, aslan gibi, zi gibi, yani kurt gibi ve nemir gibi, kaplan gibi kendisinin nabu olan her şeydir. Yani köpek dişi olan her hayvandır. İşte buna yırtıcı hayvan denir. Yani köpek dişi bulunan her hayvana sebu denir. Bunun Türkçe'de karşı yırtıcı hayvandır. Hadisi bir de, o kısmını bir daha okuyalım. O zaman her yırtıcı hayvanın yani köpek dişi olan her yırtıcı hayvandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? yasakladı Yani onun eti yenmez. Buradaki nehyden kasıt onun etinin yenmesidir. İkinci kısma geçelim. El-Mihlebu An kulledhi mihlebin demişti. O mihlebe gelelim. El-Mihlebu ise huwa littairi وَالسَّبُعِي كَذْرُفْرِ insani Kuş için ve sebu yani yırtıcı hayvan için geçerli olacak şekilde insanın tırnağı gibi olan şeydir. Yani insandaki tırnak neyse kuş ve yırtıcı hayvanlardan tırnağı ifade eden, tırnak konuluna geçen her şey bu مِخْلَب yerine geçer. Bunda biz ne diyoruz? Pençe diyoruz. مِخْلَب ve pençe diyoruz. Ama Arapça bunun ifadesi ne? İnsanlar için tırnak neyse Yırtıcı hayvanların kuşlardaki o şey. Minet tayri demişti. Tayr'a da gelelim. Et tayru ise cemun. Cem bir kelimedir. Mufredü tayrin. Onun müfredi ise tayirdir. Kuş yani. Demek ki hadiste ne yasaklanmış? Hangi hayvanların eti yasaklanmış? Bu önemli bir hadis. Bunu iyi ezberlemek lazım. Yırtıcı hayvanlardan her köpek dişi olan kuşlardan da her pençesi olan hayvanların etini Resulullah sallallahu aleyhi ve ne yaptı? Haram kıldı, yasakladı. Tilkinin eti yenir mi? Kartalın eti yenilir mi? Ortaya çıkıyor. Esabi es 7. kısım İsra hac muafit dersi min ismail aleti. Vezkur vezne kulli vahidin minha vel felelez tukka minhu. Evet, ismi alet cinsinden deste olan şeyleri çıkart. Onlardan her birinin veznini, kalıbını zikret ve kendisinden türediği fiili zikret. Şu ismi alettir, şu kalıbıdır, şu fiilden türemeli şeklinde ayrı ayrı söyleyeceğiz. Okuma parçasından yani. O bir sayfada okuma parçamız vardı. 8 Sekizinci alıştırma. Beyyin neva kullin münel muşakkatil atiyeti. Gelen muşakkahtan, türemişlerden, türevlerden her bir nebiyi beyan et, açıkla. Burada da dört tane var. A maddesinde meriyun, meren ve miratun. Son gördüğümüz üç dersi e, incelerseniz bunu çözersiniz. Meriyun hangi neviidir? nedir yani bu? Ne ifade eder? Meren nedir? Miratun nedir? B maddesinde mikyalun ve Mekilun var. Cim maddesine Fatihun, Miftahun ve Meftuhun var. fetah türemiş türevler bunlar. Dal maddesine Mevlidun ve Mevludun. Bu da beledeyi Lidudun türeme. Mer'iyun, Ra'a, Yer'a'dan türeme. Mikyalun ve Mekilun, Kale-i türeme. Son üç resim, burada bakacaksınız bu ustalı. Hati Cemal Esma ile Hatiyet'i. Dokuzuncusu ise gelen isimlerin cemiyesini getir. E, talibetün, tirazun, mutaffifun. Son olarak resimde mihlap ile mihcenin de resimlerini göstermiş. Mihlap pençe demiştik. Mihcen ise şöyle tutup çekme aleti ucu eğri. Buna çengel denecek. Çengel, kanca, çengel. Evet. Yani gerek sondan yakınmış olsun, gerek bizzat o şekilde bir ağaç dalı olsun. Yani hepsi bu kısma kadar.